Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Brezilya'daki yangınların sayısı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine oranla %28 arttı. Bazı çevreciler bu hafta yaşanacak ani bir artışın, geçtiğimiz yıl dünyanın en büyük yağmur ormanında yaşanan korkunç yıkımın tekrarı olabileceği uyarısında bulundu. Brezilya'nın uzay araştırma ajansı INPE, geçtiğimiz ay Amazonlarda 6.803 yangın tespit etti. Bu rakam Temmuz, 2019'da 5.318'di. Bu oran son 3 yılda Temmuz aylarının en yüksek yangın miktarı olsa da Ağustos 2019'da 30.900 yangın yaşanmıştı. Çevre grupları hala olabileceklere dair endişe verici işaretler olduğu uyarısında bulunuyor. Temmuz ayının son günlerinde keskin artışlar var. 30 Temmuz'da binden fazla yangın kaydedildi. Greenpeace Brezilya'nın analizine göre bu oran 2005'ten bu yana tek bir günde kaydedilen en fazla yangın sayısı. Brezilya'daki Amazon Çevre Araştırma Enstitüsü IPAM diye geçiyor. Bilim direktörü Anne Alencar, Ağustos'un daha da zor bir ay olacağını, Eylül'ün ise daha da korkunç olacağını şimdiden tahmin edebiliyoruz dedi. Çok acı. Bilim insanları ise yağmur ormanlarının iklim değişikliğiyle mücadelede hayati bir önem olduğunu altını çiziyor. Sivil Toplum Örgütü Amazon Conservation 30 Temmuz itibariyle 62 büyük yangın kaydettiklerini söyledi. Amazon Conservation'dan Matt Feiner yangınların çoğunun yangın yasağının yürürlüğe girdiği ve etkili olmadığı 15 Temmuz'dan sonra yaşandığını hatırlattı. Amazon'da doğal nedenlerle yangın çıkması çok nadir. Temmuz ayının başlarında ise NASA'dan bilim insanları 2020'de Tropikal Kuzey Atlantik Okyanusu'nda daha yüksek yüzey sıcaklıklarının Güney Amazon'daki nemi azalttığını söylemişti. NASA internet sitesinde bunun sonucunda Güney Amazon bölgesi daha kurak ve yangına elverişli hale geliyor ve insanların tarım ve ormansızlaştırma için çıkardıkları yangınları kontrol edilemez bir şekilde yayıyor diye belirtti. Yangınlar ayrıca Amazon'un güney kısmında bitişik dünyanın en büyük sulak arazisi olan Pantanal bölgesinde de kötüleşiyor. Araştırmalar farklı sanayi alanlarında özellikle alınacak tedbirlerin döngüsel ekonomiye geçişte salımları azaltma rolü oynayabileceğini gösteriyor. Örneğin yapı inşaatlarının her evresinde tasarımında, üretiminde, yıkımında ve atık yönetiminde döngüsel ekonomi ve salımları azaltma adına büyük fırsatlar var. Küresel sera gazlarının 3'te 2'sinin materyallerin çıkarılması, taşınması ve bertaraf edilmesi sırasında ortaya çıktığı belirtiliyor. Çelik ve çimento ise inşaat sektörünün en çok sera gazı salımına sahip olan iki malzemesi. Çalışmaya göre her iki malzemeye olan talep azalır, daha akıllı binalar üretilir ve geri dönüştürülebilir malzemeler kullanılırsa sera gazı salımlarında da azalma yakılabilir. Yeşil gazetede çıkan habere göre İrlanda Yüksek Mahkemesi ülkenin mevcut salımlarını azaltma planının yeterli olmadığını ve planın daha iddialı bir hedef doğrultusunda değiştirilmesi gerektiği yolunda karar verdi. Ülkenin 2015 tarihli iklim yasasına göre İrlanda'nın karbon salımını 1990'daki seviyesinden 2050'ye kadar geçen süre zarfında %80 oranında azaltmış olması gerekiyordu. İrlanda doğa dostları planın ne kadar kısa ve ne de orta vadede salımları azaltmak için tasarlanmadığını gerekçe gösterdi ve mahkemeye gitti. İrlanda iklim davası olarak alınan bu davayı geçen Eylül'de bir üst mahkeme reddetmişti. Ancak İrlanda İklim Dostları, Çevre Dostları Derneği bunu temize götürdü. Climate Home News'tan İsavela Kaminski'nin haberine göre mahkeme karara bağladı ve avukatlar 2020'ye kadar salımlarda %25'lik azalmanın dahi İrlanda toplumunda radikal bir değişime yol açacağını savundu. Maraş'ın 12 Şubat ilçesinde Dadağlı mahallesinde özel bir şirket orman arazisinde bir kalker ocağı yapmak için yola çıktı ve çet gerekli değildir kararı aldı. Bir günden Gökay Başcan'ın haberine göre yerleşim yerlerinin yakınına yapılması planlanan bu kalker ocağı açık ocak yöntemiyle işletilecek ve cevheri çıkartmak için tabii ki patlamalar yapılacak. 4,65 hektarlık ruhsat alanına bulunan proje bedeli ise 565 bin lira. Yılda 500 bin ton kapasiteyle çalışması planlanıyor Ocağı, ocağın. Patlatma, çıkarma, yükleme ve taşıma gibi işlemler nedeniyle de 15 kilo toz ortaya çıkacakmış. Orman arazileri içerisinde bulunan güneybatısında 470 metre uzaklıkta yerleşim yerleri var. Çıkan toz çevredeki ağaçları ve yurttaşları olumsuz etkileyecek deniyor. Şirketin hazırladığı çet dosyasında tozun engellenmesi için sadece sulama yapılacakmış. Ayrıca şirket kaykere çıkacağı alanda bitki sıyırma işlemi yapacak. Yaklaşık 6000 ton bitkisel toprağı sıyıracak sonra başka yerde depolayacak. İş bittikten sonra geri serilecek. Yok oluş isyanı koronavirüs salgını nedeniyle çevrim içi ortama taşıdığı buluşmalarında bu kez büyümeme yani degrowth konusunu tartışıyor. Bildiğimiz ekonominin sonu başlığıyla gerçekleşen söyleşte Bengi Akbulut konuşmacı olacak etkinlik video konferans uygulaması üzerinden 6 Ağustos Perşembe günü 19'da gerçekleşecek. Yok oluş isyan tarafından yapılan çağrıda dünya sonunda iklim krizi ve ekolojik yıkım gerçeğini anlamaya başladı. Şimdi bu durumun nedenleriyle yüzleşme vakti kapitalizm yaşayan dünyamıza yıkım getiren sürekli büyümeyi istemeye devam ediyor. Her canlı için anlamlı kesin bir çözüm var. Büyümeme, ne yapmalı, nereden başlamalı, nasıl anlatmalı diye sormaya, konuşmaya, fikirleri paylaşmaya davet ediyoruz, diyor. Yokoluşa isyan ettiğimiz, hep birlikte isyan ettiğimiz günler diliyoruz. Esen Kalın. Gezegenin Geleceği Günlük Çevre ve Ekoloji Haberleri Hazırlayan ve sunan...